Desteği için açık Radyo dinleyicisi Rıfat Turhan'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler sunan Emre Dağtaşoğlu Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programda tasavvufi içeriği yoğun olan gidaktik türküler var. Bunlardan ilki Alevilere Kalan isimli albümlerin ikincisinden türkünün sözleri Noksani'ye ait bestesini Lütfü Gültekin yapmış Lütfü Gültekin, Muzur Gültekin ve Emre Gültekin'den yani Gültekinler'den dinleyeceğiz bu türküyü. Fakat öncesinde küçük bir ayrıntıyı paylaşmak istiyorum sizlerle. türkü iki tane üçlük vuruşla başlıyor. Usul ikinci kıtanın icrasının başladığı yere kadar ise hep 2-2-3 usulünde devam ediyor. Bu belki birçok dinleyiciye ayrıntı gibi görünecektir ama... Bu ayrıntılar üzerine de biraz konuşmak gerektiğini düşündüğümden sizlerle paylaşmadan geçmeyeyim istedim bunu. Gültekinlerin icrasından dinleyeceğimiz bu türkünün ismi Bu Sırrı Vahdet'ten. Hadi dilberi seyredip durur. Sırada Ahmet Aslan'ın Na Mükemmel isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Türkünün sözleri Kusuriye ait bestesi ise Murtaza Yalçın'a. Bu Türkünün sözlerini Kusuri'nin kitabında, daha doğrusu Kusuri ile ilgili olan kitapta aradım fakat bulamadım. Kaya Bilgegil'in hazırladığı 18. asır sas şairlerinden Kusuri isimli kitap, İkbal Kitabevi tarafından basılmış, İstanbul 1942 basımı bu kitap. Bu kitapta Kusuri'nin söz konusu şiiri yok ne yazık ki ama Mahlas'tan da anlaşılabileceği üzere bizim bildiğimiz Malatyalı Kusuri değilse bile Kusuri Mahlaslı bir şaire ait. Ahmet Aslan'ın icrasından dinleyeceğimiz türkünün ismi ise ne kadar meylersen dünya malına. Bu dedim de çardım gerçek eranlar, hakka doğru giden yolumdur yolum. Eranlar bahinda pirler katinda. Makhşada çığılan gülümdür gülüm Eranlar bağında, pirler katında Makhşada çığılan gülümdür gülüm nın hakkını yazan görünmez sırları şitifse şu alemde fani You'll Ölümdür, ölüm. Bu arada türkünün sonlarına doğru eşlik eden sanatçı Semra Tunç idi. Bir de türküde Ahmet Aslan beni şu aleme tanıtır gezen şeklinde bir dize okudu. Türküden önceki anonsta da belirttiğim üzere matbu bir eserde bulamadım ben bu şiiri. Fakat buradaki dize beni şu aleme tanedip gezen şeklinde okunmalı kanaatimce. Çünkü hem şiirin genel havasına hem de kontekstine daha uygun bu kelime. Yani matbu bir esere dayanamasam da şiirin kontekstinden ve dil yapısından bunu çıkartmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Acizane. Bu sebepten böyle okunması daha doğru olurdu. Şimdi sırada yine Ahmet Aslan'ın icrasından dinleyeceğimiz bir türkü var. Fakat bu türkü bir konser kaydı. Ahmet Aslan'ın Diyarbakır'da verdiği bir konserden bu kayıt. Merak eden dinleyiciler sosyal medyada kolaylıkla ulaşabilirler bu türküye. Türkünün söz ve müziği İsmail İpek'e ait. Ölçüsü 18'lik. Usulü ise üç, üç, iki, iki. İsmi de Sakın Cahil'in Yanına Varma Gönül Demedim Mi? Sakın Cahil'in Yanına Varma Gönül Demedim Mi? Müşkül olsa da Sarma Gönül Demedim Mi? Ben sana Süleymit'im mi? Üç gün olsa dağılır çiğ azaru bahçasına muhanetin bahçasına namussuzum bahçasına girme gönlüm mi ben sana söylemedim mi namussuzun bahçasına girme gönlüm mi Altyazı ...その M.K. Süreme... Dostlar arasındaki, eksi yarlar arasındaki, kabukla şayar sarma gönlümde merdim mi? Ben sana söylemedim. Kabukla şayar sarma gönlümde merdim mi? sana söylemedim Başka, görmeseydi seni keşke Kendi kusurumdan başka Görme gönü mi Ben sana söylemedim Kendi kusurumdan başka Görme gönü sana söylemedim mi? İpeyi düşürdüğün aşka Görmesedi seni keşke Kendi kusurundan başka bu türküde geçen cahil kavramı başka birçok türküde geçiyor. Aslında çok bilinen bir kavram, yani üzerinde çok durmaya gerek yokmuş gibi geliyor. Fakat bu haftaki türkülerin didaktik özellikler taşımasından ve söz konusu kavramın türkülerde çok kullanılmasından yola çıkarak cehaletle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Cehaleti anlamak için önce dil ve düşünce üzerinde biraz durmak lazım. Şöyle ki, çevremizden edindiğimiz birçok tasarım var. Dünya dediğimiz şey de bu tasarımların belirli bir düzen içinde birbirine bağlanmasıyla oluşuyor. Ama dilimizin gelişmediği ve İlkel kaldığı yerlerde açık ve seçik tasarımlardan söz etmek pek mümkün değil. Çünkü dilimizle birlikte aynı zamanda muhakememiz de gelişiyor. Dolayısıyla dili sakat olan ve kavram haritası karman çorman olan insanların sağlıklı bir dünya tasarımları ben anlayışları olması pek mümkün değil. Yani biraz karma çorman anlatmış olduğum şeyi özetleyecek olursam Tasarımlara açık ve seçik olmayan, zihnindeki kavramları karman çorman, bir vaziyette bulunan, dili gelişmemiş bir kişinin sağlıklı düşünmesi ve sağlıklı bir dünya tasarımı kurması pek mümkün değil. Bununla bağlantılı olarak da böyle bir kişinin kendini bildiğini söyleyemeyiz. Yani böyle bir kişi kendini bilmez. Dolayısıyla haddini ve sınırlarını da bilmez. Çünkü böyle bir kişi çevresindeki şeyleri Yerinde bir biçimde teşhis edebileceği, soyut düşünmesini mümkün kılacağı, kendi beni hakkında sağlıklı muhakemeler yürütebileceği araçlardan yoksun her şeyden önce. Dolayısıyla cahil olarak nitelendirilen kişinin doğru düzgün bir dili, bu dille bağlantılı olarak bir muhakeme yeteneği ve sağlam bir dünya tasarımı yoktur. Bana göre böyle en azından. Böyle bir insan söylenenleri anlamaktan acizdir. Söyleneni anlamaktan aciz düşünme yeteneği kıt bir insanın davranışları da buna göre şekilleniyor tabii ki. Bu sebepten kısa vadede olmasa bile orta vadede cahil insanlar çevrelerine hep zarar veriyorlar. Bir de bu söylediklerimle bağlantılı olarak şunu da belki belirtmek mümkün. Bu gibi insanları mantıklı muhakeme silsileleriyle değil Retorikle ve duygulara dönük hitabetle yönlendirebilir, etkileyebilirsiniz. Türkiye'deki siyasetin retoriğe önem vermesinin nedenlerinden birisi de bu diyebiliriz. İnsanların muhakemelerinden çok duygularına dönük konuşmalarda bunu açık bir biçimde görmek mümkün. Bu anonsu daha da fazla uzatmamak için sıradaki türküyü anons edeceğim sizlere. Dinleyeceğimiz türkü Alevilere Kalan isimli albümden, türkünün sözleri Şah Hatai'ye ait bestesini Lütfü Gültekin yapmış, Levent Güneş ve Ahmet Aslan'ın icrasından dinleyeceğimiz bu türkünün ismi Yola Girmesen. <Gülüyor> yolda zararsan eldini yetişmiş derman ararsan asla nedir şarı sorarsın sarraf olmayınca girme sarraf olmayınca girme şrsın sözlerine Saadettin Nusret Ergun'un hazırladığı Hatayi Divanı isimli kitapta ulaşabilirsiniz. Marif Kitaphanesi'nde basılmış İstanbul 1946 basımı ve 60. sayfasında mevcut bu şiir. Az önceki anonsta cahillikten, cehaletten biraz bahsetmiştim. Burada akla bir soru gelebilir. Çok kısaca o konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle ki dinlediğimiz türküleri yazan, besteleyen ve bugüne kadar aktaran insanların kimilerinin kavramın günümüzdeki anlamıyla cahil olarak nitelendirilebilecek kişiler olduğu söylenebilir. Yani az önceki anonsla aktardığım şeylerin aslında burada yaptığım işle çeliştiği belki iddia edilebilir. Ama bu kişiler yani söz konusu türküleri yakan ve günümüzden kimi insanların cahil olarak nitelendirebileceği kişiler, bir geleneğin temsilcisi ve mirasçısı çoğunlukla. Gelenekler ise az önce bahsettiğim o karman çorman kavram yığınının düzenlenmesini sağlayan sistemler bir bakıma. En azından geleneklerin böyle bir yanı olduğunu düşünüyorum ben. Anadolu'da ve hatta komşu coğrafyalarda, Böyle geleneklere dayanan insanların irfan sahibi olduklarını ve kimi okumuş tabir edilen insanlardan çok daha derinlikli olduklarını görüyoruz. İşte bu didaktik eserlerde dile gelen şeyler aslında o eseri yazan kişinin kendi fikirlerinden öte geleneğin irfanının tezahür etmesidir. Gerçi geleneğin irfanı denebilir mi, böyle bir terkip kullanılabilir mi tartışılır ama muradımı zannederim. Anlatabilmişimdir. Dolayısıyla dinlediğimiz bu irfan yüklü türküleri yakan kişilerin illaki çok okuyup yazmış insanlar olması gerekmiyor. Bir de en az okumak yazmak kadar değer taşıyan bir gelenek ve irfan olduğu kanaatindeyim ben. Tabi bu söylediklerim çok tartışılabilecek şeyler. Herkesle anlaşmak, mutabık olmak mümkün değil. Ama görüşlerim bu yönde. Biraz uzun olmasına rağmen Cehaletle ve irfanla ilgili bu söylediklerimi paylaşmak istedim sizlerle. Çünkü iki kavramda türkülerde sıkça geçiyor, özellikle Alevi Bektaşi türkülerinde. Ve ben hep bu arka planla bu kavramları anlayıp anlamlandırıyorum. Elbette ki farklı yorumlar ve tanımlar da yapılabilir. Şimdi bir teslim abdal türküsü dinleyeceğiz. Sözleri Teslim Abdal'a ait olan bu türküyü Hikmet Tosun bestelemiş. 13 Şubat 2011 tarihinde Teslim Abdal'la ilgili bir program hazırlayıp sunmuştum. Bu sebepten Teslim Abdal üzerinde durmayacağım. Türküyü yine bu Teslim Abdal şiirini bestelemiş olan Hikmet Tosun'dan dinliyoruz. Alevilere kalan isimli albümlerin ikincisinden. Bir Bengi hayaldir. <Gülüyor> Hayaldir dost dost geldi özüme, depek gözler bizi bizi şişkine illedi. Hakın ikmetine dost dost ermez ermez. Üstadımız bizi bizi. Pişkin eyledi Hakkın hikmetine dost dost ermez ermez Üstadımız bizi bizi Pişkin eyledi Dediler cennete dost dost girmez mirayı Kestim abdal, ey dir, ey dir, sevdaya düştüm Hak'tan emroldu da canan, bu serden geçtim Kırkların elinden dost dost bir dolu içtim içtim Bezetti gönlümü canan coşku neyledi. Kırkların elinden dost dost bir dolu içtim içtim. Bezetti gönlümü canan coşku neyledi. Sırada söz ve müziği Ozan Figani'ye yani Mahmut Doğan'a ait olan bir türkü var. Ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 3-2-2 ve Tahir Palalı'nın o isimli albümünden dinliyoruz. Boşa Gider Arzu halin kör kişiye yolladım boşa gider Arzu halin kör kişiye yolladım boşa gider Sarıra söz demek niye söyledim boşa gider Sağıra söz demek niye söyledi boşa gider Tura bulmak hatta hürmet, merd için çekilir zahmet Tura bulmak hatta hürmet, merd için çekilir zahmet Nahmer dolanlara hizmet eyledim, boşa gider Nahmer dolanlara hizmet eyledim, boşa gider Arsızda olmaz itala doğru yağılmaz kanat. Arsızda olmaz itala doğru yağılmaz kanat. Cahilden hilmi şefaat dile boşa gider. Cahildenim şefaat diledim boşa gider Figani fena daimi olsun ikranın. Figani fena daimi olsun ikramın Bu demiho şehileyarın ağladım boşa gider. Bu demiho şehileyarın ağladım boşa gider. Sırada Ahmet İkvan'ın Demüden isimli albümünden dinleyeceğimiz türküler var. Bunlardan ilkinin sözleri Harabi'ye ait. Bestesini ise Ahmet İhvani kendi yapmış. Ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 3-2-2. Ama bu türkünün ezgisiyle ilgili de bir şey paylaşmak istiyorum sizlerle. Çünkü başlangıç ölçüleri çok harika olmuş. Türkü 7-8'lik olmasına rağmen usul sayılmasını engelleyecek bir biçimde icra edilmiş. Şimdi Ahmet İhvanli'nin Demüdem isimli albümünden dinliyoruz. Olmaz mı? Ey Sofi bir insan istese öz nefsine hiç galip olmaz mı? Eğer galip gelinmez gelen yoktur diyen var ise Maazallah ol kimse Hüdaya karşı kazip olmaz mı? Gelinmez gelen yoktur diyen var ise Mazalık ol kimse Hüdaya karşı kazip olmaz mı? Mukaddes böyle bir akıla insan sahip olmaz mı? Eğer vazı olursa hakka bir abdin namaz ile gülişare ibadete ileyen bir rahat. Mülisare ibadet bir rahip olmaz mı? Güzel uşeden aşık O hamrı şarab olmaz mı? Yeter esrarı hakkı Ey harabi böyle faş etme Seni bilmez mürayiler nefis mürden olmaz mı? Yeter esrarı hakkı Ey harabi böyle faşetme seni bilmez müreyyiiler nefisi mürden olmaz mı? Bu arada dinlediğimiz eserin sözlerini. Yani sözleri Harabi'ye ait olan bu eserin tüm sözlerine Dursun Gümüşoğlu'nun hazırladığı Harabi Divanı, Yaşamı ve Tüm Şiirleri isimli eserde ulaşabilirsiniz. Can yayınlarından çıkan bu kitap İstanbul'da basılmış. Benim elimdeki ikinci basım 2008 yılında yapılmış. 381. sayfada bu eser. Ve hem burada okunmayan bölümleri var hem de matbu eserde bazı yerlerde farklılıklar var. Örneğin, eğer vasıl olursa Hakk'a bir abid namazıyla kilisede ibadet eyleyen bir rahip olmaz mı? Dizesi de kilisede kısmı Gülüzare şeklinde okundu az önce dinlediğimiz eserde. Merak eden dinleyiciler künyesini aktardığım kitapta bakabilirler Harabi'nin bu şiirine. Şimdi de sözleri Meluli'ye ait olan bir türkü dinleyeceğiz. Bunun da bestesini Ahmet İhvani yapmış. Bu da 7-8'lik ölçüye sahip. Usulü de yine 3-2-2. Meluli de bildiğiniz üzere 20. yüzyıl saz şairlerinden birisi. 3 Ocak 2010 ve 10 Ocak 2010 tarihlerinde ile ilgili iki program hazırlayıp sunmuştum Ardarda. Merak eden dinleyiciler bloktan o programlara bakabilirler. Hem ayrıntılı malumat hem de o malumatların aktarıldığı eserlerin künyeleri var o programda. Şimdi Ahmet İhvani'nin Demi Dem isimli albümünden dinliyoruz. Güzel dost. Geldi bu başıma hele geldi gör güzel dost Dert çoğaldı gel karşıma dertlerimi sor güzel dost sor güzel dost Jo aldı gel karşıma dertleri bir sor güzel dost sor güzel dost görme hoş didarın açıldı yaralar derin. Söyleyeyim hangi birin bakta merhem sür güzel dost sür güzel söyleyeyim hangi birin bakta merhem sür güzel dost sür güzel dost yar güzel dost dost Demedim mi haram olsun senden gayrı yer güzel dost yar güzel dost Tokat'ım yok ah vah istirhamım güzel şaha Gel gelmeden bir daha meluninin sar güzel dost sar güzel dost. Ecel gelmeden bir daha meluninin sar güzel dost sar güzel dost. Dost, dost. Sırada Onur Kocamaz'ın Adanmış isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Musa Eroğlu'nun derlediği bu türkünün ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-3-2-2. Bu türkü Rodos Semahı olarak biliniyor ve Onur Kocamaz'ın Adanmış isimli albümünden dinliyoruz. <Gülüyor> Ayıplarım gönül seni Hal bilmezden hal sorarsın Yanında bülbül dururken Yanında bülbül dururken Kargalardan gül sorarsın Kargalardan gül sorarsın Hudey hudey hudey hudey Hudei, hudei, hudei, hudei Derden düştüm gizli derde Aşkın gözümüzde perde Nal bant olmayan şehirde Nal bant olmayan şehirde Aşk atına al sorarsın Aşk atına al sorarsın Hudeyh Hudeyh Hudeyh Hudeyh Hudei, hudei, hudei, hudei nazar eylemiş göze, oduru yol gösteren bize, kulağı sağır dil size, kulağı sağır dil size, iklim iklim yol sorarsın, iklim iklim yol sorarsın, hudey hudey hudey hudey de hudei hudei hudei hudei dayı beyan mersin ne söylüyor dinlemezsin kendi kusurun görmezsin kendi kusurun görmezsin elin eksin ararsın elin eksin ararsın budayı hudei hudei hudei deyi hudeyi hudeyi türkünün son kıtasında pir dedeyi beğenmezsin şeklinde bir dize duyduk. Bu şiire ben hem İsadeddin Nüshet'in 17. asır saz şairlerinden Aşık isimli kitabında hem de İsmail Özmen'in Alil Bektaşi şiirleri antolojisinde rastladım. Aslında Aşık isimli şaire ait görünüyor. Sadettin Üşşet'in kitabı Sühulet Kütüphanesinde basılmış. İstanbul 1933 basımı. 8. ve 9. sayfalarda bulabilirsiniz şiiri. İsmail Özmen'in eseri ise Kültür Bakanlığı yayınlarından çıkmış. Ankara 1998 basımı. Aşık ise 17. yüzyıl Saz şairlerinden ile ilgili çok ayrıntılı malumata sahip değiliz ne yazık ki. Dönemine ve kendi çağdaşlarına nazaran çok sade ve duru bir dili var. Gevheri, Karaca olan, Aşık Ömer, Aşık Hasan gibi ozanlar ona nazireler yazmış. Yani oldukça önemli bir şairmiş döneminde. Fakat ne yazık ki çok az sayıda eseri günümüze ulaşmış. Belki ilerleyen yıllarda yeni bir cönk bulunur ve Şiirlerine ulaşırız. Aşık isimli şairin. Bu hafta programın sonuna ayırdığımız bölümde Müslüm Sümbül'ün cirasından bir türkü dinleyeceğiz. Türkünün söz ve müziği de Müslüm Sümbül'e ait. Bir TRT kaydı bu. Müslüm Sümbül'den dinleyeceğimiz bu türkünün ismi Asalet Insandan Başlar. <gülüyor> Asalet insandan başlar. Hoş geldiniz canım dostlar. Asalet insandan başlar. Hoş geldiniz canım dostlar. Silinsin kalbindeki paslar. Bu meydanda bu meydanda. Bu meydanda bu meydanda. Silinsin kalbindeki paslar bu meydanda bu meydanda Bakın, toplandık buraya bakın Uzan eyledik yakın Toplandık buraya bakın İncitme kimseyi sakın Bu meydanda, bu meydanda Bu meydanda, bu meydanda İncitme kimseyi sakın Bumei Danda, Bumei Danda, pumei danda, pumei danda. Gerçeklerden söz edelim Yuralım öz edelim Gerçeklerden söz edelim Yuralım öz edelim Aşıptan düz edelim Bu meydanda, bu meydanda Bu meydanda, bu meydanda Ay. Aşıptan düz edelim Bumei Danda, Bumei Danda, Bumei Danda, Bumei Danda Bahçemizde açtı güller Sanki bülbül oldu dinler Bahçemizde açtı güller Sanki bülbül oldu dinler Sümbül sazın çalar eller. Bu meydanda, bu meydanda Bu meydanda, bu meydanda Sümbül sazın çalar eller. Bu meydanda, bu meydanda, bu meydanda, bu meydanda. Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Rıfat Turhan'a çok teşekkür ediyorum. Sağolsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. dan dile titreşimler. Hazırlayan desuna Emre Dağtaşoğlu. Desteği için açık radyo dinleyicisi Rıfat Turhana'ya teşekkür ederiz.